''Buston Legal'' diyor. Ya... E ben de sanki bira içiyormuşum. <gülüyor> ya ben... <gülüyor> <Ya>. Ola ziyor. Ben, <gülüyor> ben, ben söylemiyorum. <gülüyor> ee, riski atıyorum. ''Buston Legal'' Ama ben bir, bir tane bira içeyim bile. <gülüyor> ''Buston Legal'' mükemmel bir şey ya. Yani. Her açıdan mükemmel Her açıdan. Bir şey. Ya bir kere Avukat dizisi seviyorum zaten. Ben seviyorum. Onu bir açıdan oturtayım. Çok seviyorum. İkincisi, James Spader'ı acayip seviyorum. Tapıyoruz Çok çok seviyorum. Üçüncüsü şeye de hastayım. William Shatner'ın Shatner da büyük hastasıyım. Burada Anıl'ı da anayım. O da benim tanıdığım <gülüyor> evet. en büyük hastalarından biridir yani. Dizinin de William Shatner'ın da. William Shatner'ın gelmiş geçmiş en iyi dizisi. Star Trek daha iyi buna. Bir <gülüyor> söylüyorum. Müthiş bir karakter oynuyordu. Aynen. Her bölümün sonunda... Patronu oturup prosunu, viskisini yakıp hani o günü o ya yani, o bölümü Abi, aslında tartıştım. Ben de flamenco olarak muhabbet mükemmel, mükemmel duruyor yani mükemmel. <gülüyor> Diyalogları müthiş yani <gülüyor> <değiliz>. <gülüyor> her şeyi baştan sona benim en Ben bu arada şey diye. oturun izleyin. şey YouTube'da aslında bütün sezonu bütün sezonları koymuş bir herif var. Ben de indirmekten vazgeçtim. Çünkü onların HD'leri yok. Ee, YouTube'dan izliyorum ve hafta sonları ya da ne bileyim işte gece mesai falan kaldığım zaman bir monitörde o açık oluyor. Daika'nın taktiğini uygulamaya çalışıyorum ama diziyi izlemekten <gülüyor> işe yapamıyorum. Abi ama o dizide yani şimdi mesela arkada ero izlersin atıyorum iş yaparken bir dövüşüne bakarsın. Ama o dizi öyle değil. Yani dikkatini vermen lazım. Esprileri, evet. şeyleri, konuşmalar. Hani karakter dizisi sonuç olarak. Yani onu görmen lazım. Kesinlikle. Ama James Spader'ın... Tabii tanrılaştığı dizi ya. Abi, mükemmel. Aslında var ya sırf o yüzden ben The Practice'i de seviyorum. Yani ben David seviyorum. E. seviyorum. Avukatlık dizisi yaptığı zaman. bir yıl da çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. E, Şeyi de seviyorum. The Practice'i de çok seviyorum. Bir de onun şey yine Boston'da geçen okul dizisi var ya. Ha, Boston, Boston, Public. Boston, Public. Boston Public. Onun crossoverları da güzel oluyor. Gerçi Crazy Ones'ı da ben seviyorum. Sen bayağı adamın her şeyini seviyormuşsun aslında. Sadece on ne sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir de tipini sevmiyorum. O herif çok iyi diyalog yazıyor. Yani mükemmel diyalog yazıyor ama o diyaloğu Spider kadar iyi taşıyan hiç olmadı yani. şimdiye kadar. Hıplıyor. Bir de setting de çok uygun. Her davada bir kapanış konuşması muhabbeti mükemmel ya yani. Kendini ciddiye almaya ama... Hani Yine ciddiye alan. Tam, evet yani o, o bakımdan çok şey. Boston Legal'ın son sezonu tamamıyla kendi üzerine bu arada. Çünkü reytingleri düşmeye başlamıştı ve izleyici yaş ortalaması çok yüksekti dizinin tamam mı? Ve iptal edilmesi söz konusuydu. Son sezonda sürekli ondan bahsediyor işte. Aslında Amerika'nın işte şu an ekonomisini taşıyan cebinde parası olan... İnsanlar aslında işte orta yaş ve üstü kesimken sen niye hala işte annesinden babasından harçlık alan insanlara dizi yapıyorsun muhabbeti. Çok dönüyor mesela orada. Para sahibi adamlara niye ürünü üretmiyorsun da falan filan. Neyse Boston League'un güzel dizi. O yeni tura geçiyoruz. Zare, yeni zar. Yeni şans zarları nereye attığınızı bilmiyorum artık. Bence istiyorsan değiştirebiliriz. 3. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Rose. Yes. Evet. Daha çok yeni bir dizi olmasına rağmen ve hani son okuduğum yazılardan sonra ikinci sezonda neler olacağını çok kestiremiyor olmama rağmen Leftovers demek istiyorum. Ben içerim mi? Ben de yok. <gülüyor> Leftovers'a benim de ilk yirmime Benim çünkü yani Hannibal'dan sonra hani bana aynı o higher mind dediğim, <gülüyor> bana kendimi daha zeki hissettiren ikinci dizide oldu yani. Güzel dizi benim ikinci sezonunu izlemeye ihtiyacım var. Yani ben de biliyorum, yani bitirmediğim için şu an... İkin sezon çok boktan olsa derim ki ya Leftovers birinci sezon gelmiş geçmiş en iyi dizilerden biri. Yok bir takım derim şeyleri yani. sunması lazım ben, bana. Ben şey yapmıyorum çünkü. Bizi ya harcında bir medyadan takip bir... etmiyorum, bir şeyi araştırmıyorum. Bir yazı okudum yani, ama tamam da... Senaristlerinin 3 senaristleri bu arada. Hı. Romandan uyarlama, kitaptan uyarlama ve kitap bitti. İşte evet ben de onu diyecektim. Bir yazı okudum ve tamamını okumadım ama böyle hani anladığım kadarıyla birinci sezonda zaten kitabı bitirmişler. Evet bitti kitap. Ve şimdi ikinci sezonda artık o kasabadan çıkıp evet. kasabadaki sadece o çekirdek ailedeki karakterlerin ve onunla hmm. bağlantısı olan insanların dışarıda yaşadığı dışarıdaki dünyada neler yaşandığıyla ilgili bir ya, şeyler yapacaklarmış ve aynı sistem yapmaya devam ederlerse bence efsane olacak ama... Muhtemelen e, olmayacak. de yani. Çünkü senaristi Lost'un senaristi. Ama zaten <gülüyor> e, öyle yani. benim için o böyle sezon zaten e, <gülüyor> hiçbir, hiçbir sorunun cevabını almamış olmama rağmen başlayıp son bölümünde bittiği son sahneye kadar böyle her planıyla beni benden almayanlar. Müzikleri yani. de muhteşem var. Ayrıca müzikleri Max ha. Richter. Aynen öyle. <gülüyor> hayır Herkes gibi. herkes dinlemeli. Buradan onda tavsiye etmiş o yani. Gerçekten Ayrıca e, aynı zamanda şeyinde trailer müziği e, Prometheus. Çok, hmm. çok başarılı ya bir. E, ya Yalnız Lost'un devamı gibi onu da söylemek <gülüyor> lazım. Bayağı öyle. Hani yine çok dini gidiyor. Yani Lost'un bıraktığı yerden gidecek gibi. Bir araf durumu verecek gibi. Ama falan. dini gidiyor. Ya. Başka bir şey başka bir dini tabii gitmeye başlamak. Lost gibi sonradan oraya dönme yapmak. Olay o yani. Ama dini gitmesi de bu arada hani şey değil. Çok sivriltip... Çok iyi bir şekilde yani dini gidiyor. Yani dini, dini gidiyor derken şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. Hani bazı şeyler diyoruz ya adamların bu kurguyu böyle yapması Amerikan seyircisine anlatmak için. Yani adamların hani dini kullanışının da Hristiyan olmasının sebebi de aynı şekilde. Ya, Kendisi... Kitaptan uyarladım abi zaten. <gülüyor> Kitabı yazan herifle alakalı bu sonuçta. Ama şey mantıklı. Yani sen yani Amerika... Amerika'da kaybolan insanları gösteriyorsan tabii ki orada dini sokacaksın işin içine. 1'dan biri çünkü dünya nüfusunun işte 1/3'ü <gülüyor> hayır o kadar değil. %10'da %20'si. %2 ve ikisi. 2 İki milyon kişi kayboluyor. Yani, evet, %2'si falan kayboluyor. <gülüyor> Ama o kasabadan o kadar kaybolan insan var düşün yani. <gülüyor> Mantıken Türkiye'de de işte İstanbul'da da <gülüyor> o kadar insan kaybolmuş. Papa kayboluyor yani. <gülüyor> Bu arada öyle bir durum da var ya. Yani. Çok iyi dizi. Yani ilk sezon özellikle çok iyi. Ben de tahmin edemiyorum. 2. sezon hatta bana kötü olabilecekmiş gibi geliyor. Çünkü şeyi büyüttüğünde skalayı skalayı büyüttüğünde seçmek ama işte aynı aynı anlatım, aynı anlatım biçimiyle aynı <gülüyor> anlatım devam edebilirlerse ya ona, evet, aynı de, evet son 2 üç bölümde duygusal yabancı, ve görsel oldu. olarak bize yine bir şeyler vermeye devam edebiliyorlar ya ki bu, dizi bu arada hani çok ufacık bir kasabada çok normal aşırı realistik çekimlerle çok böyle fazla efekt kullanamadan falan geçiyor olmasına rağmen böyle e, şey olarak sinematografi ve görsel olarak nedense çok bir korkunç. şekilde insanı inanılmaz tatmin ediyor. Evet. Ve hani e, gerçekten e, diziyi çeken yönetmenleri de bir yandan tutamak lazım. Adamlar anlatım olarak çok böyle güzel yaklaşmışlar filmi çekerken. montajı e, işte evet, olsun. Kılmıyorum. Sinematografisi olsun. Çok böyle biraz şeye, şeyi andırıyor bana. O yüzden de çok sevmiş olabilirim belki diziyi. Terris Malik'in son işte Tree of Life'la başlayan ve sonra To The devam eden e, sinemasına benziyor biraz. Garip montajlar, sarkık planlar, alakasız böyle katlar, hmm. hatalı katlar falan tarzı böyle triklere girmişler. Ve bu bence çok başarılı bir olay anlatım olarak ve hiç o yüzden hmm. şeyin de çok dışında gibi geliyor bana. Mainstream, Amerikan çok e, çok dizi anlatımının falan. O yüzden no, orası çok deli bir reyting almıyor olabilir onu bilmiyorum da. Almıyor zaten. Ama çok inovatif işler işte. Heneble için de aynı şeyi söylemiştik. Bu da öyle. Çok inovatif. Ben şey. yani. bizi de şeyin e, eforunu da ayrıca takdir ediyorum. Bu e, baş karakterimiz, oğlu, oğlu var ya. Müthiş abi bu arada. Şerif de var. Şerif Cansi'ye ama yani Onu özellikle, özellikle onun oğlunun şöyle değil. Şey da çünkü daha önce Aquaman oldu Smallville'de. Evet. O olan. Hı hı. Ondan sonra da Blue Mountain bir şeyde, e, Leş komedide son takım kaptanın oynadı. En son kıçına oraya sokup baya böyle bölüm var oraya sokup başka bir futbol sahasını baştan sona geçmeye çalışıyordu öyle bir yarışın içindeydi ama öyle bir leş Amerikan komedisi var ya şey mantı özellikle Amerikan paydan sonra patlama yapan kolej komedisi öyle bir işte oynadı işte Aquaman'i oynadı burada ondan iyi oyuncuların hepsi o o filmlerden çıkıyor ya yani bu enteresan geliyor bana yani çünkü bakıyorsun orada Oyunculuk yok oralarda şey şimdi. Aquaman'de yani... de yoktu oyunculuk. Yok tabii evet. ama Aquaman'de sadece. Aquaman'de var de vardı. yoktu. Ya. Öbüründe de yoktu. Böyle bayağı Stifler gibi bir karakterdi. Stiflerin Amerikan futbolcusu olduğunu bir yandan da karizmatik ve ıh yapan Amerikan futbolcuları şeyi vardır ya. E, ama bu dizide bayağı bir karaktere dönüşmüş adam. Ben onun eforunu o yüzden... Ekstra takdir et. Kızını yani. oynayan Hatun, <gülüyor> ünlü bir oyuncunun kızı hatta şimdi atmayayım ya da atayım. Ben çok beğeniyorum. Endemek McDowell'ın falan kızı olabilir, <gülüyor> çok emin değilim. Benim tipim bir kız. Müthiş, müthiş oynuyor kızda yani. <gülüyor> kız yani. Çok iyi evet, kız çok Şerif, iyi. Şerif, ama dediğim gibi, ben Şerif'i yani bence çok seksi de bir Bence, hatta Liv Tyler başarılıydı. kaldı tabii, tabii. Diğer oyunculuklarıyla, diğer... Ah işte, Liv de bayağı iyi ya. Ya, konsept. bölümleri çünkü çok iyi yaptılar. Yani Peder'in bölümü baştan sona evet. inanılmaz İnanılmalı. bir bölüm. Sıra kimdi? Ee, koca, koca Ayak'ta. Bende mi? Evet. Oyun oynuyor ya. Abi Leftovers'a girdiniz ne yapayım yani. yani <gülüyor> birinci bölümü bitirip gerisinde ikinci bölümü başlayınca sıkıldım ağır bir dizi. <gülüyor> ya evet bende o var mesela. Yani bazen kaldıramıyorum ağır dizi olayı. Yani sonuçta neticesinde bir kaçış metodu olarak da çok kullandığımız bir şey diziyiz demek. O yüzden... Ne, yorgun argın eve geliyorsun bir yorgun çok... argınken falan o, o psikolojide izleyecek yok, yok, bir şey yok. değil zaten şey yani. değil, aynen öyle ben de yani. yani. yani normal bayağı normal bir şey ama beni e, bu kafanın açıkken e, doğru düzgün izleyeceksin ya da kafan Henebol'da çok açıkken falan laptop olursa her disk değil yani beni bu beni bulunan ama ya. entertainment faktörü çok daha yüksek evet, şeylere yani ya o cinayet hikayesi de çekimlerinde renklerinde bile için kararıyor yani öyle bir şey değil ben seviyorum ama işte ben sevmiyorum yani moralim bozuluyor zaten işten, güçten, güçten, hani? var bilmiyorum. Kitabını ya mantık sen olarak sen olarak dinledin galiba ama evet. yazarı, kitabın yazarı, kitabı bilmiyorum ya, ya yazarın kitabı ya senaryoyu uyarlayan adamlar bayağı bildiğin e, karakter dramları anlatmak istemiş ve bunu e, böyle büyük bir travma yapacak bir olayı bahane uydurmuşlar gibi. Bayağı güzel karakter dramları seyrediyorum. Ben diziden şikayetim yok. Çok da beğeniyorum. <gülüyor> İlk 20'ime girmez belki ama atıyorum ya da ilk 25'ime girmez zaman ilk 50'ime girer. Ama şeye ihtiyacım var. Ben bir ikinci sezon izlemeye ihtiyacım var. Hani sen orada karakter demişken de aklıma geldi. Ben de mesela tamam Hani Balin işte evet. üçlemesini okudum ya daha doğrusu dinledim. Alakası yok demeyeceğim ama yani kitaplarda o kadar karakter dramatizasyonu yok zaten. Yani yok, zaten oradaki e senaristlerin yaptığı aynı karakter yuncu. gelişimi. Ama Enable'da yani bir bu oyunda çok fark ediyor. Yani Enable'daki bir şey. Pardon. Bir şey var. Enable dizisi başlarken bir zaten karakter dizide şey olmuyor. Uyarlamadır diyor sahne. Uyarlama, uyarlama, uyarlama, uyarlama değil, bütün hatta o, o kitaptaki karakterlerden uyarlanmıştır evet. diyor. Kitaptan uyarlamadır bile demiyor. Diyemiyor Kitaptaki ama. Kitaptaki karakterlerden uyarlamadır evet, diyor. O, o legal notisin bir sebebi var çünkü. Hepsinin lisansını alamadılar. Evet. Hmm. Yani o yüzden mesela şu ana kadar katmak ist sonradan tarak... koymak istiyorlar mesela hmm. ben diyorum anladın mı? Koyamıyorlar. Yani. Koyacaklarmış ama sonra. Evet onu aldık evet. diye sonra şey yaptık. Hmm. Onun de falan şey. yaptık biz. Yaptık ama. Hmm. Lisansları o parça parça alabiliyorlar. Yani 3. sezonu çok büyük bir şeyle bekliyorum ya. 2015 baharında çıkıyormuş. Aynen öyle. 3 değil 3-3-3 mi oluyor? İki sezon çıktı. Neyse Hannibal'a geri döndük abi. Ya. Evet. Neyse. O zaman 5 dizi bir Hannibal'a dönüyorlar değil mi? Tamam abi kapatalım o zaman Hannibal'a. <gülüyor> Arkadaşlar Hannibal'ı izleyin. Başka bir sikim izlemezse gerek yok. <gülüyor> en iyi 20 dizi Hannibal episode 1. Episode 2. Emre'de gidiyorlar. <gülüyor> e, ben de işte sıra House diyeceğim. Aman. Aman. Yani ben House'a 3'e... Herkes işte ne yapacağız şimdi? hı. <gülüyor> Ya yani hani ya sadece bir karakter üstünde kuruldu abi, sayılabilir yani bütün dizi aslında. Hani ya yani o arkada özlediği işte yok tıbbi olaylar falan kimse skinle değildi. Hani zaten Öyle bir canım onlar da çok ilginç ha, aslında. İlginç, yani. i̇lginç, ilginç. de hiç anlatmadığın hastalıklar. Tabii ama yani hani atıyorlar mı, tutuyorlar mı? Yani beyci hastalığını istemez bile vermiyorlar. Ya şey tabii. Hayır kvar da benim arkadaşım. Atmıyorlar. Mesela benim bayağı bir arkadaşım bir yandan Wikipedia açıp öyle ha. yazıyordu diziyi. Ben de öyle yazıyordum. Semptomları biraz abartıyorlar. Hani çok hızlı vücudu şişen birini görüyorsun. Normalde bir hafta sonrasında şişmesin. İşte o hani tıbbi olarak çok doğru değilmiş bazı şeyler. Yani e, hani ben demiyorum. Forumlarda falan işte doktorların söylediklerini falan. Ya şeyi de var. Hani vaka çözme saniyeleri bile çıkmış mıyız Yani çok şablon... Ha, tabii, şablon tabii. Tabii. Yani bir yerden sonra zaten şey, <gülüyor> lupus yok bilmem şu an yani, <gülüyor> fix belli hastalıkları söylüyor. Ha, Sümerküloz, lupus ve kanser abi. Her din, her bölümde diagnozik şeyleri. <gülüyor> evet. Ama zaten şey belli bir noktadan sonra Lyme disease. <gülüyor> <gülüyor> o Fox'un kurgusu. Yani benim House'u beğenmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi standart Prosedürel bir dizi yapısını çok da bozmadan aradan kenardan kaçarak çok güzel şey arka hikaye anlatıyor evet. olması ve karakter anlatıyor olması. Evet. Yani House yani benim için mesela gelmiş geçmiş en iyi karakter. Ha, formül olarak CSI ile aynı çünkü. Ha. Formül olarak evet. çok uzun süre Sherlock Holmes üzerinden gitti aslında. Hatta bir Sherlock Holmes göndermesi, göndermesi uyarlaması. Şey de diyor zaten. Yani. Senarist diyor. Demesine yani. house adresi bile ha. öyle. <gülüyor> adresi öyle adamın House olması Holmes'dan geliyor falan filan. Şey, Büzisyen olması, ama, bilmem nesi. Ama belli bir sezondan sonra Sherlock Oymus'u falan. Çünkü he. Wilson bir noktadan sonra çok geri plana çekildi evet. dizide. O Sherlock Oymus'unu kaybetti. Ya Cockroach Beach'ler, işte, 13'ler vesaireler. Sherlock, Sherlock diyorum, e, House's House. Head bölümü. Hı -hı. Yani, dizi tarihinde çekilmiş en iyi dizi bölümlerinden belki ilk 5'te falandır yani. Müthiş bir bölüm çünkü şeyin ee, o bacak hikayesi o her şeyin oturmuş öldüğü o harikaydı Kendine şeyi bacak aynen, kesik aynen. bacak hikayesi üç ayrı hikaye anlatıyor hani evet. ha kendi bacağıını şey, de şey de. bir de bir hasta ile ilgili üç ayrı hikaye anlatıyordu da evet. veya kendisini mi evet, anlatıyordu falan evet. hani ya böyle çok iyi bir de yani o arada girip çıkan o yani yan, iyice yancı diyeceğim hani şeyler karakterler falan da eğlenceliydi iyiydi, iyiydi. Evet. iyiydi. Yani evet. Aslında orada House'la Wilson'un dostluğunu izliyoruz yani. Biz. Tabii. tabii canım. Yani Aslında yani onu bile izlemiyoruz. Yani Halsun o diğerleri izliyoruz. Ve yani hani onu da izliyoruz de. abi. İkisinin ilişkisi önemli bir önemli şey. şey. şey. Onların da işte yine arasında aslında böyle bir, bir aşk var. Ama, yani yani var tabii. Yani. <gülüyor> Ama onu mesela... Birer bir her, her şeyde var. çok kaçırdılar onu mesela. O ilk başta yoğundu. Son sezona da, son iki sezonda yoğundu. Aradaki iki sezonda falan o bir çok arka plana atıldı. Evet. Ama yani çünkü çok canlı karak... yan karakterler vardı çünkü. Evet çok. Iyi. Yani Omar hepsi saymıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet o evet içlerinde herhalde şey o da işte bir dengeleyici unsur evet. olarak. Evet. Yoksa şey de 13'de şey, 13'de, öbür... de şey 13'ün Katrot Beach mükemmel karakterdi ya. Evet. evet. Şey de güzel kız. Cihat'ı şey öldürdükten sonra bile şey çıkaramadılar yani. Hmm. Şey simki de iyiydi. Ha şey neydi adı? Asıl ana kadrodaki seri biliyorsun ha? Ne diyorsun, ha? ya şey işte Kat'i... Kat'i bile çok iyiydi. i̇yiydi evet yani iyiydi. çok iyiydi. Finalde onu kullanmamaları da çok canımı sıkmıştı. Evet bende. Ben aynen. Ama onu söylemişlerdi zaten evet. yani. Herkes Söyleşmek. öyle bir beklenti falan şey olunca. Yani Ama o... güzel de bir finaldi. Bu o şeyi evet, bile güzel. çok iyiydi. Kendi çekti hatta. Evet. Yani final çok güzeldi. Sonunu ben çok yerinde bittiğini düşünüyorum. Hani ben bitti. açık söyleyeyim yerinde bittiğini düşünmüyorum. 20 sezondan olsa yine ben House'u izlerdim. Ben de izlerdim. Ben de izlerdim. Yani çünkü zaten House karakterini izliyoruz. Hani Şey önemli değil ama güzel bitirdiler. Evet. Hani sonu güzel getirdiler. Yani Sherlock Bizim. Holmes gibi bitirdiler aynı zamanda evet. da. Evet evet aynı. çok. Güzellikle. O Kadi ile şey bölümü de güzeldi. Hani halüsinasyon i̇şte gördüğü. İşte o halüsinasyon ha. evet, o. Oh. Ha. Efsane bölüm o. Yani Kendim çok anladım. iyi. Ben House'la bir daha ulaştım ya. <gülüyor> ha, ha, yani ha, tekrar başladım. Zaten, tekrar öyle. başladım. Bu arada House'un ilk hastası da şeymiş. Onu gördüm. Prison ee, ee, Break'teki çocuk. Prison Break'teki kız mı? şey ya, sevgilisi. Evet, yani, evet. şey Lisbon. Ha, Lisbon. İlk o da hastası bitti. oymuş. Bitti. Bit, bitti Nasıl bitiyor? bitiyor? Sezon arası. Yani, yani şey bi, sezon arası. Bitiyor. Dizi bitiyor. Bitiyor bu sezon bu arası. Sezon. Ki iyi de bence bu sezon. Simon da... Baker'ın yeni projesini dört gözle bekliyoruz. Evet, Simon tamam. Baker harbiden çok sevdiğim Karnabal. bir tip. Sıra? Tamam, karnavalı söyleyeyim o zaman. Karnaval. Çakıyorum. Çakıyorum. Aradan çıksın. Çünkü Karnabal. müthiş diziydi. Muhteşem diziydi. Karnabal. Mükemmeldi. Bilinç altlarına girip dinden çıkma. Karnavalın sanat yönetmenliğinin noktasına ulaşabilmiş bir dizi daha bence hala çekilmemiş şey olabilir. Ya. Çok, çok harika yani. yani görsel olarak hani da, dediğim <gülüyor> yönetmenlik olarak da senaryo olarak da Karnavalın Art Directionı noktası gerçekten daha yaparik, muhteşem bence bir bence dizi. Daha zaten o yüzden o yüzden iptal, e, oldu, iptal oldu yani. <gülüyor> Amerikalıları anlamadı. Öyle o, o o o biçimde dizi yapılamıyormuş abi bunu görmüş olduk. Ve yani. yine bir aslında HBO Showtime dizisi. O nerede yayınlandı? Showtime Showtime'da mı? Hmm. Yani Game of Thrones falan bile <gülüyor> bence Karnaval noktasında değil yani <gülüyor> Art Direction <-thrash 'ın gülüyor> olarak. Game of Thrones'un ilk sezonu belki. Ama Game of Thrones... Karnaval'da başka bir dizayn var yani. Hani... Aynen. Karnaval çok iyi. Böyle... Game Bilmiyorum belki yaratı tavla belli belirgin öğeleri bir araya... Bilinen öğeleri bir araya getirmiş şey ama... Karnaval böyle... Gerçekten orada Art Direction olarak inanılmaz böyle bir yaratı var. Tabii ki yani eyvallah bir Karnaval Circus... Ortamının bilindik şeyleri var o dönemle ilgili ama onları bu şekilde bir araya getirmek gerçekten bence inanılmaz başarılı bir nokta. Böyle şey gibi Terry Gilliam'ın evet. şu şeyin Hitler'ın öldükten sonra bilmem kimlerin Condebin falan oynayıp da bitirdiği filmin noktasında falan bir... Bu arada Parnassus... Yani. Çok, çok popüler olamadı bilmem ne falan ama, ama zaten Terry Gilliam film filmlerinin sanırım ben çok beğenmiyorum film ya ben çok beğeniyorum ben, ben, ben de beğendim acayip beğendim, beğendim Brezilya bayılıyorum yeni en son çıkan Zero neydi? Teori Zero Teorem ha, ha. Hmm. ama onda da o hayvan oynadı çünkü erif mükemmel oynuyor Ne o erifin adı Alman işte ha. <Gülüyor> <Das>. Alman <Gülüyor> değil mi Dasa Alman yani. Alman Nazi piçeyim. <gülüyor> Hayır ya o herif film çektiği sürece her sene Oscar alabilecek bir adam. Yani. Evet, evet. Anladın mı? Çok iyi. Aynen. Hı, Daha görsel olarak Brazil. Brazil, Brazil ya. Senanyosu da, da bir. Şey. Yok yok şey diyorum. O sonuçta görsel olarak Brazil'de de çok. Tabii şey, tabi canım, canım Renk yani. tonları bilmem ne. Ama düşününce Twilight Monkeys de bir teri geliyor film. Evet. O da ha, da çok güzel. Film. Çok acayip. Yani, tabii ki harika. Evet. Daykan. Bana geldi evet. Bir söyleyeyim unutacağım sorudan. Benim... Küçükken çok sevdiğim, sonradan tekrar izlediğim. Shogun abi. Ee, hiçbirini içmeyeceksiniz, o yüzden ben içmeyeceğim. Evet, ben Shogun'u içmeyeceğim. Ben de içmeyeceğim. Çekirge. Yok yok, çekirge değil. O şey, Kung Fu. Kung Fu. Ya hmm. doğru. Shogun şey. şey. Ee... Neydi, ayrıfin adını da unuttum. Şu anda Netflix'te dönen, ya aslında o eski bir dizden uyanı Netflix'te dönen sonuçta da, Marco Polo ya çok benziyor içerik olarak. Yani bir batılı. Bu arada izlediğiniz Japon, Feodal Japon, Japonya'da Japon, Japon Japon bu güzel. Bu güzel. Bitirdim. Bitirdiniz bitirdim. mi? Bitirdim ilk sezon. Ben de bitirdim. Bitirdim. bitirdim. Çok beğendim ben. Ben çok beğenmedim ama yani... Yani filmin saat yönetmenliğiyle iyi. Yönetmenliği, yönetmenliği. Sezon sonuna doğru toparladığını Film, düşünüyorum. Dizinin. Prodüksiyon kalitesi çok iyi. O kadar, kadar Moğol'u toplamaları büyük başarı. Ya Moğol toplamakta bir şey yok abi Çin'de. Çektiğin zaman topluyorsun. Özgür çalsan geliyorum. İyi de o kadar iyi İngilizce konuşan ne nereden bunlar ha? Çünkü Amerika'da yaşayan adamın Moğol kalını topluyorlar <gülüyor> yani. Amerika'daki Çin'leri Moğol'suz. Abi şu an şey babaannem gibisin ya. Şey eski e, Kore'de babanım gibi biz çok zaten <gülüyor> eski Kore'de falan hayır, şey, böyle dizileri falan izlerken yani şu yabancılar ne kadar güzel koca konuşuyor, konuşuyorlar <gülüyor> yok abi sen onun castingine baktın mı dizinin yüzde Moğol lan Harbi abi Moğol mu var ya? Baktın mı? Yani, Roll Cam'sini okudun mu? Olabilir de o ben kadar okudum. Ay, o kadar iyi İngilizce konuşan Moğol'u nereden bulmuşlar? Ne demek abi ya? Amerika'da yaşıyordu Atelier <gülüyor> falan. O kadar <gülüyor> Moğol yaşıyor olacağı ve hepsinde oyuncu yani, çok iyi oyuncu. Baktım. Çok iyi oyuncu bu kadar evet, Moğol abi. oyuncu olduğunu ben bilmiyordum yani. Valla ben de bilmiyorum. Cumülay Han'ı oynayan herif Moğol yani ve herif çok iyi. Yani adamların da kendi tiyatroları bilmem neyse ne, sanatçıları yani. yani var yani. Ya diye. tamam şeyi konuştuk. Tamam sonuçta herifler böyle Sovyet şey var orada falan ama daha önce hiç böyle bu kadar tamam, o bize, adamları bize çıkartan şey yoktu ama hakikaten. Yani e, müziği yapan gruptan tut da e, ekibin bayağı şeyine bakıyorsun sanat departmanı hariç Moğol ekip. Ben rol kepsini Şey biraz kul cool olmadım değil. <gülüyor> Müziklerde mollar yok. <gülüyor> cani dergen getirmiş geldi değil mi? Biz <gülüyor> <gülüyor> mollu bir şey yapmazız. Ya. Duvarı aşamıyoruz, bir şey yapmazız. Hey niye bu cani? Duvarı aşamamız <gülüyor> ya. Neyse Marco Poli'ye girdik de. Yani. O, olay Shogun'du. <gülüyor> <gülüyor> çok alakasız bir yere geldik. Yani başka bir şey tartışıyordum öyle. Shogun iyi diz diyorsun. Yani izlensin dursun. Shogun'u ben şimdi izlesek nasıl? Yakın zamanda izledim abi. Çok beğendim. Güzel. Yani şeyle çok iyi. prodüksiyon kalitesi de çok iyi. Ve İngiliz bir denizcinin. Japon kıyılarına vurduktan sonra Japonya'da yaşadığı olayları anlatıyor ve bir feodal beyin emrine giriyor ve o feodal beyin işte gözde soluyor. İşte yani dışarıdan bir batılının evet, kendilerine çok mistik gelen bir kültüre gidip o tamam, o, içinde, ha, o kültürün <gülüyor> içinde yükselmiş. Aslında oryantalizminin içine çok vurmuyorsun. Bayağı Japon kültürüyle alakalı şeyler de veriyor. Şok'un dizisi. Eski prodüksiyonlar biraz daha şey okumlu. Sadık ana malzeme. Ee, ve şey olarak sinema olarak da çok eski e, eksiği olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle devasa savaş sahneleri falan filan çekemiyorlar tabii. Ama yine güzel şeyler var. Samuray kültürüne de bir e, şeyim var zaten. Sempatim var. Mı? Sempatim var. İşte Toranaga'nın şogunluğa yükselişini ha, anlatan. Torunaga, tamam. <gülüyor> evet. Efendim Toranaga'nın şogunluğa yükselişini efendim Torunaga? öyle geçiyor yani. <gülüyor> Literatürde öyle geçiyor. Ben kendine onu de, ilk, ilk, kabul ilk olarak TRT'de yayınlandı abi. bu dizi. Ben küçükken evet. Efendi evet. Toronaga olarak seslendirildi öyle. Şey. Ee, Üstad Toronaga değil miydi ya? Efendi evet. Efendi'dir herhalde. Allah Efendi. evet. ee, ve şey, bu tip bu tip dizilerin en iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu zamanla göre de çok iyi. Oyunculukları da çok iyi. Budur. Hokey. Ben witch diyorum. Ben de yok. İçmek istemiyorum witch ama çok da severim yani. Yani son, son sezonla sezon... aynı şey benim Yani için. son sezonu tamam kötüydü ama ilk 1 2 3 sezon herhalde. O kadar iyi bir diziydi ki hatta döneminde bence en böyle yenilikçi, inovatif dizi konseptlerinden biriydi benim için. Bayağı oha lan yapabiliyorlarmış böyle bir şey dediği nokta Showtime'ın hani ciddi ciddi HBO ile yarışa girmeye hazırlandığı dönemde çıkan ilk dizilerden. E kendi alt markası zaten yani. İşte Weeds, işte o zamanlar o e, Lucas Who's kadın. E, neydi lan? Şişko kadın. Ha yani o zamanlar Şişko değildi de şimdi şişko. şişko. Ha evet. Ha, o kadının kend, kendi adıyla çıkardığı dizi. Yani çok aşırı kendit bir dizisi vardı yani evet. belgesel gibi çekilen. İşte Şişko oldu. Ha. Evet. Ha. E, o, ne elındı? K ile başlayan bir ismi vardı diye hatırlıyorum ben. Bir şey alındı da. Keren mi Keri mi? Yani. Neyse. O işte Brotherhood falan. Hani hakikaten biz prodüksiyon değeri yüksek dizi yapmaya hazırlanıyoruz modunda çektiği ilk sitcom'u Vids. Ve baya güzel yani ondaki karakterizasyonlar çok iyi. Yani en sığ karakteri aslında şey Mary Louise Parker'ın oynadığı anne karakteri. Ama Mary Louise evet, çok seviyoruz. Onu hani ben de Vitz'i saymıyorum ama Mary Louise Parker evet. çok seviyoruz. Yani onun oğullarının karakteri mükemmel ya. Bir de Yok, işte üvey, üvey, üvey diyorum işte şey kocasının kardeşi. Onun karakteri de mesela gelmiş geçmiş en iyi dizi karakterlerinden biri olabilir. Ve sürekli takılıp muhabbet ediyorlar ya o da ayrı güzel. Neyse ben Vitz diyorum zar atıyoruz. O zaman zar pardon, das zar. zar. zar. Rozer atmasın o altı atıyor zar. <gülüyor> altı. altı. Bunu büyük ihtimal hiçbiriniz hiç, hiç yazmayacaktı. Mad about you. Ee, o güzel diziydi. <gülüyor> Yazmayı çok istedim ya. Şifreli falan. Risk alacağım. Çok severim. Adını, adını ilk defa duydum. Mad About You, Paul Reiser ve Helen Hunt'ın başrolde oynadığı Fransız Aynı Dönem NBC'de yayınlanan bir sitcom aslında. Benim ne yalan söyleyeyim, ilişki ideal, ilişki modelim budur. Belki o yüzden hala birisi <gülüyor> bu. <burası. gülüyor> Hayatımı karartan düzdü. yani. Amazanlığımı severi <gülüyor> olarak... Anneme torun veremiyor olmanızı. <gülüyor> <gülüyor> ama çok iyidir. Mesela burada da çok birbirlerine sağlam ve hızlı muhabbetlerle laf sokarlar, popüler kültür göndermeleri çoktur. Ve çok alttan alta verir ama bu kadınların birazcık daha empowered olduğu modern kadın dizilerinin öncülerinden, öncülerinden demeyeyim de o vurguyu çok yapan ilk dizilerden diyelim. Çünkü ilişkiyi başlatan da Helen'dır. Sezon şey son sezonda da hani spoiler olmaz artık herhalde düşünüyorum. Sen, Ayrılırlar bunlar. Şey, şey Rose izlememiş herhalde hani izleyecekse. İzleyeceğim mi bitmeden? <gülüyor> İzle bence. Ben izlemem çok zor. Değilin, Hala çok kip izleniyor. Izleyebilirsiniz. Bir takım evet. kuşam garip duruyor. Ve bilgisayarlar tam, garip yani. duruyor ama yani. Ama ilişki tam bir ilişki. Çok yani. universal bir dizi olduğunu söyleyeyim. Yani bir de şöyle düşünmek Zamansın lazım. Yani. Hani o ilişki şeyler atıyorum. Amerika'da yaşanırken buraya daha yeni When geldi. Harry yani izleyebiliyorsam Evet ben, ben onu diyeceğim. Zaman o, zaman o zaman çok zaman seversin. Öyle Aynen öyle. O tatlı Şimdi bir dizi. Şey yaparken söyleyeceğim çok yani. Iyi. O, yani Ben de falan. aynı şeyi diyecektim. Ben mesela çok favori romantik komedilerimden değildir. Mesela harbiden ben de aynı şeyi düşündüm. Medebaucu ile Ren Heli yani aynı kafada, aynı tatta hmm. olan evet. şeyler. Ve onların Friends crossover'ları var. Wow. Evet. <gülüyor> <Aa, gülüyor> Phoebe'nin ikiz kız kardeşi oynuyor Ursula. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Şimdi şey yaptık, senin son söyleyeceğini spoiler olacak diye söyletmedik sana. <gülüyor> Söyledi oğlum. Hayır söyleyemedi işte. Söyledi ya. Yok, yok, ayrıldılar ya. dedi. Demedi. Anladık ki. ama. Zivil <gülüyor> <si bildiriniz gülüyor> Ayrıldılar dedi yani. Yok, Ayrıldılardan demedi. sonrası var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, yani şimdi geçelim. söyleyebilirsiniz spoilerı. Spoiler falan yok oğlum bizde. Biz neyse o, spoiler o bir de zaten olsa o. Neyse o. Neyse o. Hayır, neyse o. Hayır, hayır. Neyse <gülüyor> o. Neyse <gülüyor> o söylemeyin bana arkadaşlar. <gülüyor> spoiler yok derken spoiler vermiyoruz değil. Spoiler diye bir kavramı siklemiyoruz. Işte. <gülüyor> Sözlüğümüzde yok. Hayır, onlar ayrıldıktan sonra ne oluyor? <gülüyor> ya onlar ayrıldıktan sonra işte yeniden birleşmelerini tetikleyen yine kadın oluyor. Yani baştan sonra bence izlenir. <gülüyor> Bakın adamın elinde şu an <gülüyor> <ebeveksin yani. gülüyor> lıkır lıkır oradan götürüyor. Buna şahat yapsam olacak. Yapma ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> neymiş bir haşat yap. <gülüyor> Aa bendi çıktı. Bir hmm, inşaat yaptı. Ondan sonra peşinden lük lük yarın üzere elbette çıkıyor yani. Böyle kopum var? <gülüyor> Adam gibi yapıyorsun. Abi, ama yani. Onun dışında, onun dışında ben geçen sefer soju yaptım. Soju bu arada harika bir içkiymiş ya. Evet. Ayrıca tekileşat falan hani öyle bir şey yapsak Niye ben getirmem. çok içtiğim zaman çok Oğlum, nostaljiye bağlıyorum ne abi. Ne bileyim ya. Yeni dizi falan gelmez mi? benim aslında. Ben, sayı 80'lerden o bilmem bilmemem başlayayım. Yani, biz cumartesi günü tekrar yapacaksak getireyim. <gülüyor> var evde iki şişe. Ee, sıradan devam ediyorum. Evet. Cumartesi değil ama cuma Vaa! Yani. Kaç var? bunu iç, içebilirim baba. Ben bunu listeme yazmıyorum Ben de ama içiyorum. şu an. Yani. Ben de içmiyorum. Ben de niye yazmıyorum. yazmıyorum? Yazmıyorum abi. Yani 25'in listini alıyorum. 25'e sanırım artı 5'inde... bile getirebilir misin Risto? Olur. Utopia. Kim yazıyor Kim yazdı? Hiç, Hiç kimse yazmadı. Hiç kimse yazmadı. Önce herkes dedi, sonra bir sonra. <gülüyor> <Kimse yapmadı. gülüyor> vay dedi sonra ben Muhtemelen iki tane Kimse yazmadı Vay Benim şeyim benim kimse izlemeyecek <gülüyor> abi <gülüyor> Sizin yüzünüzden Bana mısın abi Ütopya'yı izlemeyecek Abi ben bir şey söyleyeyim ben sonunda ne olacak Çiftler, çifter içeceğim bu kafayla Belli onu yazma bunu yazma Ulan şurada kaç Sekiz tane dizi Ütopya'yı gerçekten şu an buradaki herkesin içmesini bekliyordum ya <gülüyor> Ütopya <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi <gülüyor> dizi ya Çok iyi Yani mutlaka hadi mutlaka izlesin dinleyiciler hala çek kaydediyorum. Bir olmalarının büyük etkisi olabilir bunda böyle. Nediyor? Ha mi? bence yani daha geçti de de sezonunu da, da izleyemedim daha de o yüzden. Hadi ama onu Çok iyi abi ikinci sezonu daha izleyemedim, evet. da izleyemedim, evet. da izleyemedim. Abi bir şu şeyi izleyemedim. Hele ikinci sezonun ilk bölümü. Anamüs kim başka dizi mi izliyoruz lan diye böyle izledim böyle 15 dakika. Sonra bak burada bir şey söyleyeceğim. Son bir sezon boyunca 2.35 izlediğimiz dizinin evet, ondan sonra mı? ilk bölümde 4.3 <gülüyor> Abi şeyi herhalde şurada kimse söylemez. Bunu şey olarak söylemek istiyorum. Heroes herhalde kimse Söylemeyeceğim yok ama. Yok şunu. Ama sezon finali miydi neydi? İlk sezon finali. İlk sezon baştan sonra çok güzel. Harikaydı. Kompleye ilk sezon. İlk sezon finali de gördüğüm en iyi dizi bölümlerinden biriydi. Çok iyi. Evet evet. Yani ondan sonra ikinci sezonun ilk bölümünü izledim ve bıraktım. Bu kadar olabilir. Yani biz Heroes'u nasıl izliyorduk biliyor musun? İlk bölüm yayınlandı. 1. bölümü izledik. 2. bölüm Aha. çıktığında 1 2 3 4 2 3. 4 yayınlandı. 1 2 3 4. Öyle bir, iki, bir, iki, üç, Öyle. öyle. Bize. Ha, ya hasta oluyorduk. Ama Biraz tarzı ki, Evet. İlk Abi, sezonu iyiydi. Son sezonu sezon, iyiydi. sezon finali muhteşem bir bölümdü. İlk ama diyorum, ya, Buna rağmen ikinci sezonun ilk bölümünü izledim. ikinci bölümü bir daha ve bir şey ama e, yeni çıkacak olan malzeme ilk sezonun hatırası ile gene izlenir yani. Ya, tabii. Abi, ya, bakarım yine. Ama yani öyle ikinci sezon ilk bölümü gibi bir bölüm yaptıkları anda da bitirir. Biter benim için. <gülüyor> Ama ne diyorduk? Ütopya. Evet, evet. O şey, o sırada bir şey attık. Ütopya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi bir kere yönet yönetmenliği Ütopya. de çok başarılı. Senaryosu da çok, çok başarılı. Çizgi roman giyiği de çok yerinde. Karakterler. Evet. Çok absürt. Evet. Çok, çok başarılı bir hikaye yani Ütopya baştan sona. Muhtemelen ben sondaki Anırbılılardan birinde sayıp iki tane içeceğim gibi geliyor bana şu an. Ya çok sen oldu, söylemişsin ben söylemişsin gibi oldu diziyi evet tamam <gülüyor> tabi abi tam bir böyle şey ya işte British ekolünün tam, tam tam yani. British ekolü çok güzel bir ekol ne abi. oldu yani. filmler çekmeye kalktı ne oldu ne oldu yayınlandı değil mi birkaç bölüm bir şey oldu yani oldu mu bilmiyorum Sonra iptal, yani yani. iptal ettiler abi, abi British ekolü dedin de aslında oraya daha çok dokunmadık <gülüyor> ne abi ya gelir gidiyoruz yavaş yavaş işte ben geleceğim, ben, geleceği, ben <gülüyor> de geleceğim. İngilizlerin çok iyi dizileri var Çok. Burada. Buyurun koca. Ben de mi? Evet. O zaman burada artık şu anki en popüler dizim olan The Good Wife'ı söylemeliyim. <gülüyor> Good Wife'ı içmeyeceğim ama ben de ben seviyorum. seviyorum. Yani, yani. Good Wife. Şunu alabilir miyim biraz? Şuradan Good <Gülüyor> <Ev £2> ee, yani. Wife'ı <gülüyor> karısından ya. çıkıp başlayan bir dizi olarak. Hani her, yani çok enderdir derdilen böyle her sezonu bir önceki sezondan daha iyi olan bir dizi. Ve Good Wife öyle bir dizi. Her sezonu bir önceki sezondan daha iyi. Ve böyle sezon ortasında hani o tarz şimdi avukatlık dizisi gibi bir, bir dizi. Yani o tarz bir diziden beklenmeyecek büyük bir olay oluyor. Yani harbiden hiç beklemediğim böyle diye bir olay oluyor. Ve insanı şaşırtıyor ve karakterler harika. Ki o şeyi ne Margot mudur nedir? Anladın mı? Hiç de sevmem ER'dan. Ben ama, de hiç sevmem. Ama bu dizide Yardım ona var. böyle hasta oluyorsun o kadına. Yani şey çok iyi. O gay olan oyuncu var ya. Evet. In Nightcrawler oynayan. Evet. Neydi adını unuttuk herifin. O <gülüyor> harikadır. <Wagner. gülüyor> <gülüyor> o mesela harika bir oyuncu. Oyun çıkarıyor. Yani hani bütün hem <gülüyor> oyuncular güzel karakterleri oynuyor hem de çok sürükleyici bir hikayesi var. <gülüyor> yani merakla bekliyorum yeni sezonu. Yani şey Bye. sezon ala sonuna. Bana izlesem mi acaba? O kadar övüyorsun ki senelerdir hem de. Çok ben çok beğeniyorum ve yani ilk başladığında öylesine izliyordum. Şimdi şey, sezon arasındayken bütün diziler öyle bir şey mi sarıysam acaba? Yani sezon, e şeyle sevgiline de rahat rahat izlersin öyle bir dizide. Ben mesela sezon arasında animeye sarıyorum. Sezonu sezon indiriyorsun. Animeye sarıyorum. <gülüyor> Beş daha... bölüm var abi. <gülüyor> yani aldin <onu gülüyor> de yapıyor. Yani ya ben de sarıyorum zaman zaman da. Killa kill gibileri falan sarıyorum. Ha, yani. Yani. Ben killa killi bıraktım ya. Yani. Dizini bıraktım bitti lan da. Yani bitmeden bırak. <gülüyor> Sen başlamıştın. Kim başladı? Ben başladım. Ha. Ben de o zaman. Six Feet Under. Ee, bunu içeceğim. Koymayacağım daha koyacağım. Kaan, Kaan burada yok ama Burada <gülüyor> da adını anayım. Alan bol o da çok sever çünkü. Aa, yani yine dizi, adını... dizi tarihinde yapılmış en iyi dizilerden biri bence. Ki Aa. hani ulan hiç, Aa, oğlum, hiç beklemeyeceğin konsept yani. üzerinden ama. öyle bir şey çıkarmış ki. Yani bir cenaze evi orası yani. Hani. Hı -hı. Ve oradan yarattığı hikaye herifin. Ya yani ben de mesela evet. çok ağır olduğu için bıraktım dizden. Çok severim. Yani. Yani. Ayrıca ben de mesela çok sevmem ağır dizi ama mesela o bana mesela hani çok iyiydi. Yani karakterlerin hepsi çok iyiydi. Evet. Ayrıca çok iyi bir dizi finali yapmış. Yani ben yani. o ona gelmiş geçmiş olabilecek en iyi dizi finali çok olduğunu güzel. düşünüyorum. Çünkü hani Normalde dizi biter ve bu karakterlerin sonra da bir hayatı vardır değil mi? Merak edersin o dizi hala devam ediyordur yani. Ama Six Feet Under öyle değil. Bütün karakterlerini öldürdü. Hepsini aynı anda öldürdü. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Hepsini finalde öldürdü. Ama <gülüyor> spoiler de vermedik. Spoiler de. Ne? Neyse <gülüyor> o. Hayır. öyle bir patlama falan değil. Hani böyle bitiyor. Hepsinin bütün hayatlarının sonuna kadar ne yaptıklarını evet. ana... Şey olaylar da görüyoruz. Gösterdi. Yani, yani o kontrolü. atıyorum evleniyorsa düğününü görüyoruz. Çocuğunun doğduğunu görüyoruz. işte atıyorum karısı öldüyse onu görüyoruz. Sonra onun ölümünü görüyoruz. Evet, ya açık bırakma. Oyuncu kadrosu da mükemmel. Tabii ya. harika. Yani. Dexter oradan çıktı ya. Evet. Ve şey o anne evet. yani. Müthiş. müthiş anne, karakter. Şey, büyük kız kardeş, kardeş tabii. Öteki hepsi. çocuk. Hepsi hepsi. Ya o İspanyol çocuk var aynen, ya. Aynen işte. aynen. Ha tabii o, evet. Müthiş karakter yani. Bizimkinin sevgilisi bizim... zenci Aptal. polis bile yıkarak Tabii yani. canım çok iyi ya yani o Onların o Yedin mi hiç? Abi inanılmaz ya Bu bölümün sponsoru yani içiyorum, Eti pardon. Bidolu <gülüyor> Bana bak hmm. Bana bak Eti Bidolu Guinness ve Efes Pilsen özel seri onun sunduğu <gülüyor> Bir de bana bak <gülüyor> Bana bakın sundu Hashtag bana bak And drink devam ediyor. <gülüyor> bir bir reklamda. E, Six Filtandır güzel dizi. Evet. evet. E, e, i̇ki ekolünden bahsettik. Ben hemen oraya geçeyim. Ne diyeceğini Geç biliyorum. Genç keşfettiğim bir ekol. Ben gideyim bir, bir alayım. <gülüyor> bir de var abi burada. Var burada var. İki tane açık var. İki tane açık var. Açık mı bende? Ben, de. <gülüyor> de, ben getirdim. <gülüyor> getirdim. Nasıl biliyorsun ya? Ne yani, mişe nasıl diyeceksin? Bu bilemedim o Sahin mi? Bunu bunu bunu diyeceksin. Ersin Ersin, bunu tür diyeceğim. Oy, içmeyeceğim, içmeyeceğim ama çok da seviyorum. <gülüyor> Moros bu çocuğun ne biçim oynuyor ya? Muhteşem oynuyor. Yani İdris Elba, koskoca White God ya herif. <gülüyor> bu, arada, bu arada şey e, Sony şeydan. Dötu sonra... devam edecek bu arada. A, <gülüyor> yeni yeni bölüm geliyor. Benim ondan haberim yoktu ve şu an çok mutlu oldum. Yeni <gülüyor> sezon değil ama yeni bölüm geliyor. Fark etmez olsun çok daha çok Luther'e her zaman. <gülüyor> İngilizler bir acayip. Ya şöyle bir kere Luther bir İngiliz polisiyesi diyeceğim polisiye değil aslında. Değil. Ha. Ee, bir tane adam anlatıyor dizinin adı şey olduğu gibi ve dünyayla çok uyum sağlayamamış bir adam. Ve bu adam kadar dedektif yani böyle. Zeki de bir herif. Ve bu aykırılıkları sebebiyle ve uyumsuzlukları sebebiyle sürekli sıkıntı yaşıyor. Özetlersek bu. budur. Bir İdris Elba'nın oyunculuğu var. Aman Allah'ım. Ve aile dramı da çok güzel. Ee, Karısıyla olayı falan. Ben yani çok iyi yani. Niye çok güçlü bir kadın oyuncusu var? Aslında çok fazla görmüyoruz. Son sezonlarda biraz daha fazla gördüğünüz, ilk sezonda biraz gördüğünüz bir hatunumuz var. Şu anda Efer'in evet. başrol oyuncusu. Efe'ye de ne güzel. Evet, efendim. koyamayacağım isteği daha yeni. Yani Ay güzeldi, güzel, güzel. e, sezon sonunu yaptı, aynen. güzel yaptı. Ee, garip o Jackson var orada benim. Yani. Garip bir hal Çok garip ya, çok garip böyle. Onun çekiciliği var evet, zaten. Evet işte çok çekici geliyor bir yandan da şey ve hani bilmiyorum o garipliği aşabilse e, Sima e, şey olarak ya o kadar masum bakamaz belki ama belki şeyi o, onu aydınlatabilirlerdi seferkaları. Hı. Belki. Ama çok şey, çok garip bir şey ve bence asıl Luther'da tam karakterini bulmuştu o. Tipinin evet. karakterini bulmuştu kadın. Adını da hatırlayamadım. Neyi ayıyor şimdi? <gülüyor> <gülüyor> mi Luther'ı? <gülüyor> içmedim Kimse içmedi değil mi? Yok, hayır. Tamam. British dizilerinde olduğu gibi az bölümlü sezonları olan, dörder bölümlü sezonları olan, dört sezonlu bir dizi. Bir tane daha geliyormuş galiba Kafkeskin söylediğine göre. Ve işte polisiye soslu karakter dizisi izleyeceksiniz. İşin güzel yanlarından bir tanesi İngiliz dizisi olması ve İngiltere'de geçiyor olmasına rağmen dedektifimizin silahı yok. Evet. Ve bu herif katillerin peşinde. Öyle söyleyeyim. Bu bile yeterli ve güzellikte bir şey sağlıyor. Ee, hikaye gelişimi sağlıyor insana. Böyle bu kadar. Diyeceğim bu. okay zar atıyorum Das zar. Das zar. It's zar time. Bu ben yine o de, zaman de, e, yeni daha tamamlanmamış dizilerden devam edeyim. Peaky Blinders demek istiyorum. Ben Var bende. Bende yok. Ben, ben de, izlemedim onu. Ben, ben de izlemedim. Ben izlemiyorum. <gülüyor> o dönemi çok sevmiyorum. Herifi seviyorum. Ama Güzel dizi. Pardon. Abi. <gülüyor> Neden güzel dizi? Bir yönetmen <gülüyor> dizisi çünkü ya. Abi kesinlikle tam bir yönetmen dizisi bir ikincisi e, dizinin yazarı ve prodüsürü lakın yazarı ve prodüsyörü lak adam gerçekten hani son yılların en inovatif yazar prodüsyörlerinden biri onun dışında oyuncu kadrosu inanılmaz iyi ve gerçekten hani e, benim için yine aynı örnek vereceğim Game of Thrones noktasında dev bir prodüksiyon onun dışında harika. gerçekten e, dizinin art direction, kostüm, dizaynı ve sinematografisi i̇şte, özellikle. İşte bak, Haneble'da söylediğim gibi sineması var değil mi? Gerçekten böyle? Hani, hani böyle işte şey olur ya vardır ya işte Hitchcock sineması, e, Wes Anderson sineması, Zart sineması, işte George Lucas sineması falan vardır ya böyle. Bu da baya baya peaky blinders sineması falan var bence. Aynen. Ve onun da dışında müzikleri, Efsane. E, Leftovers'da da yaşadığım aynı duyguyu bana <gülüyor> bir kere daha yaşattı yani. Ve hani konu <gülüyor> olarak da e, şeyde güzel bir yandan aslında dizi böyle işte yok at bahisçileri, yok kaçakçılar, yok suçlar yok çetiler bilmem iki, ne. Ailesi, bir gangista aslında... Şeyi anlatıyor ya bir yandan böyle... E, dünya savaşları sonrası yaşanan, çok iyi anlatıyor yaşanan toplumsal problemleri çok iyi veriyor. Yani hani bu şeyde vardı. Bu e, ne fel. Hmm. Hmm. Orada böyle bir şey vardı. Bir yerde böyle bir panel vardı. Hatun böyle şey diyor işte. Savaştan sonra bütün erkekler silah, silah kullanmayı öğrenip geldiler. O yüzden işte böyle oldu bizim buralar. Hmm. Tam işte onu böyle o, an anlatıyor, o anlatıyor Çok iyi anlatıyor yani bütün mahalle 1. Dünya Savaşı'na gidip hayvanlar gibi silah kullanıp adam öldürmeyi öğrenip sonra geri dönüp böyle arkadaş biz e, bu millet için kanımızı döktük. Artık buralar bizim mantığıyla çete kurmaları falan. Çok güzel. Çok acayip bir kafa yani. Güzel twistleri doğar senaryonun. Ve inanılmaz twistleri var. Oyuncular casting muhteşem. İnanılmaz. Her casting şey muhteşem harika. De yani ben zaten o zaman sen de onu çok seviyorum. Türleri arttıraşın sırıtmayan yani. bir dönem olayı. Yani çok dev Hollywood prodüksiyonlarında falanca ya olabiliyor. Aslında bayağı dev Hollywood bunu yapmışlar Hollywood yani. Şunu gibi yani şey e, aşağılara geliyor. E, Sam Neill oynuyor. E, Jim Murphy oynuyor. Efendime söyleyeyim. Tom Hardy konu koyuyor. Tom oyuncu. Hardy konu koyuyor ama hesapta ama bayağı oynuyor Bayağı Ha, yani. rol yani. Ha, Terfi yani. seviyorum dediğim Jim Murphy'yi. Çok evet. sevelim. Çok çok başarılı bir ya yani. Bütün castingi de iyi, senaryoları, diyalogları, yönetmenlik zaten. Ve bir yandan az çok böyle hani araştırma da yaptım internette sonra nerede lan bu? Peaky Blinders bilmem ne falan filan diye. Bir hmm. yandan böyle hani biraz şeye de dayanıyor yani. Tarihsel gerçekliği hmm. de olan bir durum yani. Bu işte heriflerin keplerin ucuna evet, evet. E, <gülüyor> jilet takarak Hı -hı. Dolaşmaları falan filan çok böyle bilindik konseptler Yani birinci dünya Savaşı'nı yani. anlatıyor. Bir yandan da şeyin çelişkisi bile var bizde. Yani e, ya savaş sonrası İngiltere'ye bağlı İrlandalılarla bir yandan da bir yandan o var. işte, yani işte yani abi, klasik şey işte. Savaş, savaş sonrası depresyonu dönemine inanılmaz iyi vermiş Şimdi, bir diziydi bence. Ya İngiltere benim için zaten şey. Amerika'dan daha çeşitlik sunan bir şey oluşuyor. Ya. Yani Amerika'da şey İ, İ, İra gibi bir faktörü bilmem neyi hani o Çete savaşlarına dahil edebileceğim ne zaman olur? İşte 60'ların sonları 70'lerin hmm, başı 60'da. olabilir. İşte Black Panther'ları falan sokarsan olabilir. Daha öyle bir işte görmedik henüz. Kريبiz bilmem ne. Öyle bir iş henüz görmediğimiz için burada başka şeyleri de sokuyor ve çok karmaşık bir dönem. Yani komünizmin yükseldiği bir dönem. İşte bir yandan komünistlerin ajan olarak algılandığı, hem ajan oldukları hem işte Dünya Savaşı'ndaki tarafları sekteye uğratabilecek eylemler yaptıkları, bir yandan İrlandalılar, bir yandan mafya Çok acayip, çok karışık, birçok cephesi olan bir şeyi anlatıyor. Dönemi anlatıyor o güzel benim için. O zaman demin çok büyük yayını da yaptık Supernatural değil. Ben Anlam? ben anası var içerik koyuyorum ben o yüzden. Yani evet son birkaç sezonu bıraktım bu diziyi de. mi acaba? Risk alıyorum şey ben izlemedim lan. <gülüyor> <gülüyor> İzle abi. Yani son bir ya, kat Sondan son, sonradan gelince biraz çiziliğine fazla takılabilirsin. Ben söyleyeyim, Rose'nin hiç ben öyle bir şeyi beğenmediğini görmedim. Elbet mesleki şey, deformasyonlar şey beğendiği bir, bir yanı oluyor. Bıraktım ama. Biz Ya yani, beşinci sezondan sonra ya yani aslında zaten bütün hikaye bittikten sonra beşinci sezondan sonra biraz boku çıktı. Aynen. Ama, ama o boku çıkması güzel zaten. Gü evet. Şöyle bir şey. Zaten. Şöyle işte Sen ve Din'i görüyoruz. Onun ya ben Altın'ı yani. da sevdim aslında. Yani bu, bu sezon biraz bana şey gidiyor. En kötü o deva olduğu sezon. Ben ben mesela yok ben onu da sevmiştim. İşte Dik. <gülüyor> <gülüyor> Dik yazı <is> Dik. <gülüyor> ee, şey yani Semen Din zaten Semen Din yani. <gülüyor> sen ve Din çok iyi. Şey çok iyi. Seven Twitch. I. Otomatik hani Seven Twitch. <gülüyor> Semantin <gülüyor> de... great all. Ali, hani, ey neydi? Kastiel. Ha, harika. Ezekiel. Şey, ben de Ezekiel diyecektim de o yüzden zarsı Ezekiel girdi mi? Girdi. Girdi. Girdi. Yok, yok. Ya, girdi, girdi, de, girdi. Girdi de, girdi de. hatta Semin içine giren <gülüyor> dedi hani çok abuk subuk şeyler vardı izle ama çok o, eğlenceli. Her zaman kendiyle dalga geçtiği bildiği bölümlerdi. Yani. Tadına doyulmuyor ya. Bence en güzel bölümler onlar zaten. Meta, meta, meta bölümleri. Hmm. Sitcom bölümü müthiş. Olaycak bir şey. Müthişkenmez. O faikaya. Ondan sonra şey, o <gülüyor> bölümü harbiden inanılmaz ya. Şey <gülüyor> e, Horas ya CSI Miami Horas ya. <gülüyor> o gönderme <gülüyor> sahnesi inanılmaz. İşte onu diyecektim ve yani, CSI ile dalga geçtiği o bölüm ben CSI ile ilgili en iyi anılıp olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mid-season yapıyorken o zaman Supernatural'a... Supernatural'a ya. Ya Supernatural'a işte sonradan girenlerin şey olayı oluyor. Hani o kendiyle dalga geçme olayını tam hazmedemedikleri için mesela artık bir klasik haline gelmiş. Bütün kan sıçrama sahneleri mesela. <gülüyor> <gülüyor> Duvar boyuyorlar. <gülüyor> bir de şey yani eskide abi dizin. Kaç sezon oldu ha? 19. 19. 19. sezonun sezon, 1. sezonu eskimeye başladı yavaş. ya? Eskimedi ya. Ya 1. sezon ama zaten leşti aslında bakın. He. Yani şöyle yani 1. Oh, ya sezonu, oyuncular... sezonu izlerken Golden Age çizgi romanı okurmuş. Yok o kadar o yok olabilir. o kadar değil o kadar değil. <gülüyor> ama yani. ya bir de şöyle <gülüyor> zaten <gülüyor> kötüydü. Oyuncular iyi oyun çok yaşar Çok iyi oyuncular değil. O karakterlere girmeleri bayağı zaman aldı. <gülüyor> evet. Ana hikaye diye bir şey ilk başta yok. Bir yok. Var, var, var ama. Var? Hiç git yani ilerlemiyor. Hayır, yani bilgi. Hiç ilerlemiyor. Her son bölüm olur. gibi var. Yani bir ilk bölüm, <gülüyor> bir de son bölüm. <gülüyor> ha, aynı böyle. Hani hiç ilerleyen bir hikaye yok. Her bölüm bilgi, işte bence, aynı. Yani dediği gibi CS ne? A takımın mantığı var. Ne? O kadar haksızlık yok. Yok abi öyleydi. öyleydi. 10 <gülüyor> ama sezonun ama içinden temiz, güzel bir, bir sezon çıkartırsın. Hayır, o evet, anlamda değerli ama 220 arada. bölümün içinden güzel 20. Hayır falan. tam o da şey anlamıştı değil miydi? 8. sezon iyi mi? 10 sezonda bir Premier League. Yani Premier Lig diyorum. Kayseri <gülüyor> <gülüyor> <High> <sport. gülüyor> <Bir high -series gülüyor> Spor. Kayseri Abi yani bir takım örneği vermek <gülüyor> gerekirse mesela. Kayseri e, <gülüyor> <gülüyor> Ya da bir Konya Spor. Sezon premieriyle Üç sezon finalini zaten toplasan 20 bölüm ediyor tamam mı? Evet. Bu arada sezon bir şey de, çıkıyor yani. Bizle yavaş yavaş şey yapmaya başladık kendimize... Meta... Oha daha ikinci bölümde. Değil mi böyle kendim <gülüyor> için diye almayan bir yeri var bu şovun. <gülüyor> <Evet>. Şov <gülüyor> yalnız. Oğlum ben Smallville'i <gülüyor> baştan sona izledim. Abi, Bunlar hala bu. Yani Smallville o kadar konuşulmaz diyor ya. Superhero dizileyecek de o başlattı lan. Biz de kendimizi alayım Neredeyse bitiriyor da bunu. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> da bitiriyordu bir de yani o. <gülüyor> 5'in <Yani beşinci gülüyor> bitmesi gereken diziyi 10 sezon uzatmanın kafasını ben de anlamadım. Hiçbir ama zaman... 11. sezonda çizgi roman yaptılar ya onadır. Yani Yaptım. bravo, bravo. <gülüyor> 11. sezonda Batman var abi. <gülüyor> abi bırakmıştım zaten 8. sezonda izlemeyi. Ama Supernatural izleniyor. Ama dediği gibi çok Risto'nun söylediği gibi ara daha önceki muhabbette o artık yani. mantığını özledim. Hani gidip biraz da artık kızlara yani evet. bir kasabaya gitsinler bir şey yapsınlar biraz da kızlar görelim yani. E yine sonlarlarını metalik gruplardan evet. biri gibi tanıtsınlar. O, o şey evet. çok iyi. Her ajan şeyleri, süreli ajan moldurlar. Evet abi o şeyi de e, dinin hani böyle süper korkak olduğu bir bölüm var. Evet evet. Ha. Ya böyle şeyi görüyor. Benim için şeydir ya. Bugün aslında dündü böyle. O tamam. çok iyi. Tamam. Aslında düşünme herifler. Ya, yani ben yani. Ben. şey çok hani çok geyik muhabbetleri var. Yani bu, iyi şey. anlamda söylüyorum bunu. Çok eğlenceli o muhabbetler. Yani diyorum ya, o, kendiyle diyorum ya kendiyle geçmeye gideriz. başladığı anda bir diziye... Yani sevmekten başka çaren yok ya. <gülüyor> ya o Trickster'ın işte şey, <gülüyor> Trickster şey, harika zaten ya. O noktayı bölümü vardı. Evet, evet işte onu dedi. Çok, şey. Çok çok iyi. Şey da. bile çok. Bizim şey bölümü çok iyi. Bütün e, eski korku filmi karakterleri. Aa, aa o ha, çok o, iyiydi. Evet. O o, evet. Abi, çok çok iyi. Yani şeyin bir tanesi Supernatural romanları var. Evet. Aa evet abi. Covenant'ın o, o, o, o. o çok iyi. <gülüyor> evet, o da Oğlum, çok iyi. O tanrıydı zaten işte annem. Hayır zaten o son müzikal bölümü de o da dev şeydi yani. yani. Hatta en sonunda Tanrı geliyor yani. <gülüyor> Görünüyor yani. Ya şey o mesela hani bölümlerin içinde yer almıyor aslında da o dinin I of the Tiger söylediği <gülüyor> şey bile <de> çok <gülüyor> iyi yani. ve hemen sonuna koymuşlar zaten. Evet, yani. evet. bir şey o. Hani tabii tabii. Yani... Normalde bütün hiçbir blooper'ı koymuyorlar. Bir şeyin vardı bir de işte o bir korku sahnelerinin olduğu bunu koymuşlardı bir yere de. Ya bu arada bu heriflerin Twitter'ını falan takip edin. Ya Twitter sevenler takip etsin. Çok eğlenceliler de yani. Ben Kasteli'yi de takip ediyorum. O herif setten şükür potta. Şey, hala öyle bu adam. Vallahi <gülüyor> <Hala alışa alışa gülüyor> ya. Vallahi olmuş abi. Ne oldu Ama sen ve değil yani abi. Ya. Değil öyle yani. Sen ben <gülüyor> <Adam> değil. <derin. gülüyor> <Ma -2> <Demir> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de tabii bir şey de var. Senin içinde öyle bir hayran kitlesi yaratırsın. Şimdi bromance muhabbetini sevdiğin Aynen. için izleyen kızlar var mesela. Erkekler var. O, onun var ya homoseksüel göndermeli Aşırı fanfiction var. Sevmendiğin diye arattığın zaman Google'da ilk yüz lirası zaten 5 <gülüyor> tane. Ve... Oğlum vincest diye bir şey var. Vincest <gülüyor> muhabbetinden. Vincest diye bir şey var yani. <gülüyor> Bu arada şeyde vurgulamak istiyorum. Gerçek hayata geçtikleri. Ha. Niyama'mıza geldik. Abi o bölüm de çok iyiydi. Ve O bölümde gerçekten konuşmuyorlar bir şeyler. Evet, evet, ha, evet. Üstler. Evet. Cuslar, cuslar. evet. <gülüyor> ne saç. O... orada bir de yapımcı öldürüp bir de yapımcı değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Kredi öldürüp diyor. Yani <gülüyor> gerçek yapımcıyı öldürdüler evet. ve yapımcı gerçekten o bölümden sonra değişti. <gülüyor> şey bölümü çok. <gülüyor> o bölüm müydü ya da başka bir bölüm müydü hatırlamıyorum da. Bobby Singer, Brian Singer, <gülüyor> <gülüyor> yani şey yani şey diyor ya Bobby lan sen de ego varmış karaktere kendi adını koyuyorsun ya <gülüyor> hatta şey ne diyorlar ha işte <gülüyor> senin adın şuymuş benim adım bugün Polonya olmuyor <gülüyor> mu? Şeyde <gülüyor> leş gibi <reçki>, bilmiyorum <gülüyor> sen pembe dedi mi oynuyor? <gülüyor> Yani şöyle bir şey. Şurada da konuştuğumuz gibi hani muhteşem bir dizi olmasa bile hani inanılmaz eğlenceli ve hani geyi falan çok olan bir dizi. Evet, tabii abi. canım yani Supernatural'da Sam Semin Gillborg gözün setinden evet, kaçtığı bir an vardı. Bir önceki oynadığı dizinin setinden kaçtığı bir an var, <gülüyor> bir bir an var Daha <gülüyor> ne olabilir ki bir dizide? Daha nasıl kendisiyle dalga geçebilir bir dizi acaba? Evet. evet. Müthiş karakter. Hı. Hmm. Her Lütfen gözüktüğünde hemen. o müzikle bilmem ne. Ve yani ya. şey de bence çok iyi karakter. Hani artık zaten else tokat göte parmak ayrı konu. Güzel bir hamburger kızımız da abi şeytan. Ha. Kraldır. Kral. Kral. Elstir kral. Yani müzikleri de bu arada harika. Hani Tabii özellikle klasik rock. evet, klasik rock sevenler için harika müzikler. Wayward ara ara açıp dinliyoruz yani. Aynen Sekolari öyle. Ya. Zaten abi dizinin en güzel yanlarından biri o bence. Aynen. O, o ben toplayan. Başlıyor evet, çok iyi ya. Derse ben şeyin aslında ilk bölümde işte carry on my Aynen. Şeyin rahatsızlığı Böyle o spoiler vermek istemiyorum. <gülüyor> Bonjourdan <gülüyor> bon neyse. Bonjour salınlama. Abi, abi, o sahne inanılmaz bir sahne. Muhteşem bir sahne. Ve En sonunda duruyor ya? Bonjour Ras. Onu keser. Muhteşem, muhteşem. Sen, ya adamın. En son güzel. bölüm müydü? Ondan bir önceki bölüm müydü? O Casiel'in işte e, hani hostunun kızıyla buluştuğu <gülüyor> bölümde. Şey Dine soruyor. Ya, Is ketchup a vegetable. I'm so bitter. Neyse ben yeniden başlayayım ya. <gülüyor> <abi. gülüyor> güzel abi hala güzel, güzel, güzel. güzel. Okay, Supernatural'dan sonra kimde sıra? Kafka eski. Ben değil mi? Evet. E, o zaman ben biraz eskilere gidip Mavi Ay diyorum. Aa, buna içelim. Hmm. Buna içelim. Moonlighting. Evet. evet. İçelim evet. buna. Beni çok biz düşüren... Yani şu an izlediğimiz Castle'lar, Mentalistler aynen, onlar aynen. bunlar hepsi hep oradan evet. sıra. Hepsi oradan geldi. Ben de içiyorum Mavi Ay'a. Ayrıca bunu siz de seviyorum. Aynen Oyun öyle. Yapacak bir şey yok. İyi çok O sevindim. zaman ne şey gerek bir faşist olursa olsun. Bir yani. şey diyeceğim. Türkçe seslendirmesi Alev Sezer. de ayrı. Muhteşem seslendirme. Ya evet. bu arada geçenlerde Twitter'a yazdım. Hayvanın biri Alev Sezer'in seslendirdiği o dönemki bütün maviye yatan sesleri haliyle. Koymuş internette şu an var, İndirebiliyorsunuz. Aa. Evet abi biz indirdik. Başım ağrıdı. Ben bundan Hı, birkaç şey önce ilk bölümünü izlemiştim indirip İngilizcesini. Alev Sizin'de Ruhuş bir şey atma. Yani. Ona da Ona da içelim. Evet, ona da içelim. Ona, ona da içelim. Yani zaten sonra böyle. Var böyle. daha burada. Orada olması sorun değil zaten. Daykan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Bruce Willis mavi güzeldi. Sivyl Şepluk'ta o zaman güzel yani. kadınca. Sonra sevdim. çok yaşlandı ama para. onun evet. da bir Sivyl diye dizisi vardı. Orada Zoe diye kızı vardı. Kızıl saçlı o yüzden e en sevdiğim. O gerçek bir hikayedendi zaten. O şey. evet. Ama o Zoe ismi de oradan en sevdiğim isim Hı. olarak kalmıştır. Sibyl Shepherd bu arada The Albert dizisinde de oynadı. Sen söyledin mi? Yok sebebindedir <gülüyor> şimdi söyleyeceğim. Benim, benim en sevdiğim mi? komedi dizilerinden sanırım en çok gülme krizi geçirdim. Bilmiyorum. British oluşundan dolayı herhalde. direkt direkt Direk içerim. Ya yani ne açayım bilmiyorum. Açıklanacak bir zaman, şey yok. Canım, Jeff istedim. diyorum, Shadayım diyorum. Shaday. <gülüyor> evet. Kaplink var abi. Abi. Evet. Kaplink herkes de var <gülüyor> herhalde <gülüyor> galiba. Oğlum tahta bacak... Abi. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. şu an. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Vay. Tekrar Kaplink izleyeceğim ya. Ben de bak iyi İzledim dedim. Abi. Ben de indirip izleyeceğim tekrar. Aynen aynen. İzledim o da biraz. Friends havasını yani şey olarak. Tabii ki. Friends'in rated versiyonu gibi. Evet. Hani muhabbet tabii çok daha şey. İyi. Daha yani. az bölümlü. Evet. Kimisi 6 bölüm. Kimisi 3 bölüm. 3 bölüm. Kimisi 8 galiba. İnanılmaz falan ya bölüm. Kaplink ya. Yani. Falan yani işte. Harbiden. Harbiden inanılmaz. Harbiden inanılmaz yani. İzlememiş. Dinleyicilerimiz varsa mutlaka Guinness, izlesin ya. Guinness'le yani. tanıştığın dizini <gülüyor> Ama e, gerçekten Amerikan versiyonu değil, i̇zledim. orijinali. Tabii, tabii. Amerikan versiyonu sakın evet. izlemeyin. British demiyorum çünkü... Orijinal, orijinal o. Orijinal o ya. Yani. Neyse o abi bizde. Evet. Melik <gülüyor> <gülüyor> anlıyor sanıyor değil mi? <gülüyor> Kafkaesque'nin de catchphrase oturduğuna göre <gülüyor> devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adamın hook'u var oğlum ya. <gülüyor> Adamın hook'u var. Girl ve neyse o ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ve bu kadar tezat olabilir benim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben İngiliz ekolü komediden devam edeyim. Black Books abi. <gülüyor> <gülüyor> ben onu izlemedim. Ben... ben <gülüyor> ay 20'yi yaptım buna. Tamam, ben bunu ben kaçta ben bunu hı hı. sonradan koyabilirim ama daha iyi bir diz bence böyle. Yani Diyorsunuz. şey yok, e, bence daha, bence daha iyi olduğu iddia edilebilir ama şey e, yeter fark etmez daha iyi olmasına gerek yok. Repetition'ı <gülüyor> biraz fazla bir de araya çok silastik koyuyor onun hı. ondan sıkılabilirsin. Herif çok iyi abi. İyi iyi. Bence Rose'in evine başlıyor. Evet, boşuna görüntümü <gülüyor> yapalım bu podcast'i demiyor. Adam ve de bak. <gülüyor> Derken, ben de bile göbek var oğlum ya. yani Abi iyi de o kadar biraya gayet normal. Giğitlik olmanın en temel öyesi bu olmadan olmaz abi ya. Yani. Şu an o şeye şey, benzemiyor. O şey, Balges'in de gelemek için 1.90 boyunda 50 kilo bir insan olarak <gülüyor> göbeğim en var en yani. Elim var ya. Ona biraz benzemiyor o. <gülüyor> okay, Blackbook'ta içtik. Neckbox'un olayı aslında absürtlüğün absürtlüğünün absürtlüğü aslında. Ama, evet. ama çok zeki... Nasıl yani İngiliz evet, mizahı orada Evet. Tabii o evet o köküne öyle, kadar yani. Tabii coupling öyle değil. Coupling birazcık seks seks mizahı da. Evet. Yani. İngiliz mizahı dediğin zaman hani hakikaten karakterlerin hiç gülmediği ama seni hayvan gibi güldürdüğü. <gülüyor> Bayağı absürt yani. Little Book of Calm ya. <gülüyor> Onunla ilgili de şöyle bir anım var. Divix Planet'taki alt altyazılarını benim eski ev arkadaşım yaptı. Aa, evet ki onlarla izledik zamanı. O çok seviyordu. Hani dedi, bulan yok bunun bari yapayım. Öyle. Canbazo mu ne yazıyor galiba böyle bir şeyler. Takdir ediyoruz biz o insanları ya. Ben de takdir ediyorum. Ben de bakıyorum bazen ona siktir bir boz gibi olmuş bir şey yazıyor. Buna bir şey yapayım diyorum. Ya, Geçen konuştuk. Sonuçta olan. Burayı söylemek istemiyorum. <gülüyor> Başka şey yapmamız lazımken bunu <gülüyor> yapmayalım. <gülüyor> Güzel. Hazar mı atıyoruz? Evet. Atayım mı? <gülüyor> Yok. Abi bu <sayılmazdı>. sayılır. <gülüyor> sen altı atmayınca sayılmıyor. Ya, tamam. Bunu büyük ihtimalle kimse söylemeyecek ama yani bence gelmiş geçmiş en iyi showtime dizilerinden bir tanesi yine. Dead Like Me. Söylemeyeceğim. Evet, ben de severim <gülüyor> ama. Sen sen de seviyorsun <gülüyor> biliyorum ama. Nedir ben tanımıyorum dizini? Anlat bize. Hadi Dead Like yani. Me aslında bir kara mizah dizisi denebilir. Hı. Bir kız ölüp e, şey oluyor. Kendi zannedersem günahlarının arındırıldığı sürek boyunca e, Ripper oluyor. Azrail Şimdi şey oluyor. Şimdi deyince söyleyeceğim Ripper'ı. da güzel bir soğuk. Yani. Ge şey, hani geçmişken e, Ve <gülüyor> aslında çok özel bir şey de olmuyor kıza. Normal bir genç kız gibi olmayan hayatına devam etmeye çalışıyor bir yandan. Bir yandan da işte daha e, görmüş geçirmiş e, Reaper'lar var. Başka Onlar, meleklerle takılıp. Evet. Onların işte hani hayata dair mesajları diyelim. Bakın Ama yani mizah yerindedir. Güzelim, e, şey de yerindedir. Hani e, atmosferi kurgusu ve e, şey e, yön, bölüm yönetimleri de çok iyidir aslında. Oyunculukları da çok iyi. Dead Like Me izlemediyseniz iz kesinlikle tavsiye ederim. Güzeldi. Ben Hı -hı. de çok seviyorum. Okey. Rose. Rose. The following. Hmm. Ee, ben herhalde yazmam. Ya Buallah koymayı çok isterim, çok severek izliyorum. Çünkü ben de severek, severek izliyorum. Ama ya son yani. sezondaki çok muhabbeti... hayır geliyor Benim onun e, Sinema e, izledim sinema filmleri de dahil son yıllarda izlediğim hatta kafamın bazı şeylere daha fazla ermeye başladığından beri izlediğim en iyi. ...Thriller'lardan biri yani. Çok, çok iyiydi. Ya. Kevin, Bacon, ha, Kevin Bacon kendisini aşmış, evet. aşmış ve aşmış olması da ayrıca bir e, güzellik katıyor diziye diye düşünüyorum. Ya, Kevin Bacon'ı hepimiz severiz herhalde. Ben hiçbir zaman çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmedim. Ben, ben de ama düşünmedim işte, ama, ama Palo'nun tarafı e, oynuyor yani. Şey, hani. Hiçbir zaman e, çok sevdiğim bir oyuncu değildi ama sevdiğim bir adamdı ben aynı hani hiç beğenmez miydin ee, falan filan da ama Kevin Bacon'ı severdim yani evet. ve bu Following'le böyle bayağı hem oyunculuğuyla bu sefer hem de kendi olarak büyük yer etti ölüm Ben yani. James Ford'u çok çok acayip sevdim. işte James Ford'u Sadece Ayrıca şey o başka bir kafa adam. zaten yani. <gülüyor> çok acayip. Yani Solomon Cain bok o, gibi bir Dizideki bütün karakterler çok iyi bence. İlk yarısı fena değildi de. ikinci yarısı da <gülüyor> bok gibi O adamın olması yetiyor bana. Yani thriller'ın dibidir bence. E, following e, dizide ben sinema şey camiasında. Edgar Allan Poe muhabbetini çok kısa kestiler abi. Evet. Daha kullanılabilirdi yani. Hani çünkü yani po ilk ile bitirmek zorunda kaldılar çünkü. Ama Po'yla başladı yani sen bu karakteri Po'yla desteklemeye devam edebilirsin yani. Ama, Ama adam... adam artık onu işte bırakmak başka bir şey yapmak zorunda falan. Ya şey fena değildi dizide. Sonradan... Aslında şey bence olup, hala devam kısa ediyor saçlı, yani. Kısa saçlı kızın adı neydi? Onun biraz daha ön plana çıkması hoşuma gitti. Bana Ergül, po Po'yla devam etmiyormuş gibi gelmiyor Hı. hala Sıra koca ayakta. Ben mi? Evet. evet abi abi unut bak. Yine unuttum olacak. Ya. Neyse şunu söyleyeyim de bari Angel. Demin söylemedik unuttuk unuttuk. Mesela ne? benim söyleyemizleri izlemeyin bazen. <gülüyor> Arkadaşlar. Rosa Angel yok abi de. ben, ben de. Yolum Angel var. Bir de güzeldi. Oraya sıkıştıracak diziler var. Ben, o evet. ben de. Ya. Angel. Koymayacağım, Koymayacağım Angel. Ben Bones'u Angel'dan daha çok Aha. seviyorum. Ben mesela Angel'ı daha çok seviyorum. Çünkü Hani Buffy'i seviyordum. Angel'ı daha çok seviyorum. Ben de Angel daha çok seviyorum ama 25'üme e, girmiyor. Benim giriyor. E, yani hani işte, Wuffy bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler de zaten izlesinler. Öğrensinler. <gülüyor> <gülüyor> yani siktir edin. Yani hani şöyle vampir dizisi işte ama vampir dizisi şimdikiler gibi değil. Kendini o kadar ciddiye almıyor. Peluş bölümü mesela çok iyi. <gülüyor> de, evet, çizgi romanda peluş kapağım var. Benim <gülüyor> de var. <gülüyor> Harika bir bölümdü. Yok bir şey, <gülüyor> fotoğraf kapak. Hiçbir 5 para etmiyor. <gülüyor> hiç fotoğraf kapaklar en değerlileri. Evet, evet, evet. Geri kalanlar hiç para etmiyor yani. Neyse David Borenaz mı? Naz Borenaz. Borenaz. Borenaz Bore mı? Bore Neyse hiç bir türlü öğrenemediğim benim isimlerle sorunlarım var. Ee, oynadığı... Biraz da alkolde var. Yok yok, isimlerle ayıkken de atma huyum var benim. böyle. <gülüyor> ezberleyemiyorum. Sonunu iyi sallıyorum. Ee, çok eğlenceli bir vampirdi. Buffy izleyenler biliyordu. İzlememiş olanlar da Buffy'i de izlesinler, Angel'ı da izlesinler. Yani modern zamanların en kült dizilerinden Buffy. Hani özellikle Angel onun spin-off'u ama Buffy üstüne yani ha, Hı -hı. Ha evet onu verelim. Evet. Ha şu evet da. yani Serenity söylememeniz şu ana kadar beni şaşırttı bu arada. Serenity'yi de... söylemeyeceğiz çünkü film, film Serenity. Ha şey neydi? Five falan. Onu Sonu söyleyecektim. Şu an nasıl söyleyecektim ben? Sen i̇şte, söylersin. Jaishwild'dan <gülüyor> devam ediyoruz. <gülüyor> ben sevmiyorum ya o yüzden onu. <gülüyor> Uzaylı kovboy mu? <gülüyor> Mesela konuyu da oraya girelim. Uzaylı kovboya girelim. Adam tecavüz etti benim yüceler şeye ya. Ben yazmıştım buraya. Ben de söyleyecektim onu. Bitti. Alkolünsüz şu hepsini.